Belet suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hakikat kafirlerin dediği gibi değildir. Şu beldeye yemin ederim. Sen bu beldeye helal iken babaya da, doğana da yemin ederim ki biz insanı andolsun meşakkat içinde yarattık. O kendisine kimsenin mutlaka güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Der ki, yığın yığın mal telef ettim. O kendisini hiçbir kişinin görmediğini sanıyor? Biz ona vermedik mi? Görecek iki göz. Kalbine tercüman olacak bir dil. Boş boğazlığına mani olacak iki dudak. Biz ona iki de yol gösterdik. Fakat o sarp yokuşa saldıramadı. Bu sarp yokuşun ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O kul azat etmektir. Yahut salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetime, yahut toprakta sürünen bir yoksula, sonra da o sarp yokuşu aşıp geçerken iman edenlerden, birbirlerine sabır sebatı tavsiye, halka merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar ahiret mutluluğuna, erenlerdir. Ayetlerimize küfredenler ise kötülüğe batmış kimselerdir ki onların cezası üzerlerine kapıları sımsıkı sıkı kapatılmış bir ateştir.